Biraz da bugün Kabe'den bahsedelim. Kabe diyoruz. Kabe nedir? Kabe'nin diğer ismi de Beytullah. Allah'ın evi. Allah'ın evi olur mu? Oluyor. Hacı Ömer Efendi'nin apartmanı. Bilmem falan padişahın sarayı. Allah'ın evi. Yahut Beitul Muazzama, en büyük ev, kabe dünyanın en şerefli, en mukaddes, la mekana bakan mekanı, ruhların niyaz ve tevettüğünü buradan la mekana. Ne mekanın mekanda görünür kapısıdır bu mübarek Dualar, arzular orada kabul olur, huzura orada gider. Meleklerin velilerin toprakta uğrağıdır orası. Miraj nebi oradan başlar. Nedai Resul Hırda dağından oradan dünyaya yayılmıştır. Kelamullah o topraklarda kalbi pakı Resul'a verilmeye başlamıştır. Orada her şey sakin, gök insana çok yakındır o yerde. Giden hacılar var içinde bilir. Kelâm-ı ilahinin heybetinden her zerresi toprağın Allah'ı tesbih etmektedir o yerdir. Milyonlarca rızaya koşanların çevrildiği makamdır o Resul. Hiçbir an yoktur ki, o makava çevrilmemiş insan bulunsun. La mekanın mekanı Betullah'tır o Resulum Resul'un mübarek ayaklarını Bastığı o topraklar, mübarek sadırlarına giren hava o havadır. Rahmetin kaynağıdır. O mekama yapılacak hürmette az beşeri koku veya riyâ gizlenebilir. Uzaktan yapılacak hürmette ise havf ve sevgi vardır. O Kabe'ye yanaştığınız zaman, yapacağın hürmet de biraz beşeri, koku veya riyâ gizlenebilir. Fakat uzaktan yapılacak hürmet değilse ve sevgi vardır. Bundan dolayıdır ki Resulullah bile ruhu muallâlarını uzakta Medine'de teslim etmiştir. Resulullah'a yapılacak hürmet ile, Kabe'ye yapılacak tazimin ayrılması murad olduğu içindir bu ayrılık. İkilik girer, kıskançlık girer ortaya. Resul Kabe'de olsaydı hürmet dağılacak, ortaya hürmetli ikilik ve kıskançlık çıkacaktır. Resulullah tarihi tetkik edilecek olursa, yani peygamberler tarihi, bütün resullerin, peygamberlerin Nil, Frestin, Hicaz, Ceziretul Arab Arap ilahi vahiylerini aldıkları Akdeniz kıyılarında yok, Şimal'de yok, bilmem ne adasında yok. Nil Musa'ya, Kudüs İsa'ya, Tur-i Sina, Cebel-i Hırra, arz Kenan, seçkin ve mukaddes yerler olarak tayin etmiştir. Binlerce mücize, yüzlerce afat ilahiye, taşkın insan kitlelerle çarpmıştır o yerlerde. Bu bir tesadüf değildir. Bu bir murattır, bir arzudur. Bir Ölü olması muhakkak lazım olan bir kainat kanunudur. Aklı doyurup taşıracak izahı vardır bunun. Fakat yeri burası değildir. Başka bir konuşma tamam. Niye peygamberler orada geldi? Efendim ve. Yo. Adeta bu muntakalar, kudreti i ilahi ile mücadele eden sapkın insan kitlelerine sahip olmuştur. Lut kavmlar, Sodungamoreler, Nuh, Tufanlar, Adem ve Havva, Firavunlar, Velveresi, Musa vakaları, Ebu Cehiller, Nemrutlar hep bu katıları kıtaları, küfür ve imanın, hakikat ve delaletin çarpışmaları sahneleri yapmıştır. Bu hadiseler murad ilahiyle ilahi ile vuku gelmiştir, tesadüfi değildi. Beşer delaletinin sapkınlığının yani hakikati ilahiye karşısında mezar olmuştur o yerler. Dalalet ve küfürden süzülen beşer oğlu, bu hakikatlerin tam yerini bir namaz esnasında. Resulullah'ın birdenbire Kabe'ye Medine'den teveccüh ederek dönmesiyle bütün bu mukaddes yerler birleşerek Hatım'ın Nebi'nin asıl ve esas Kabe'si son tecelliyat ya ilahisini bulmuştur. Mücizeler birleşmiş, ruhlar tevhide bağlanmış, bütün Allah diyenler Kabe'yecek. Ruhani alem kapısı, rızaya giden yol, cemale kavuşturan nur yolu melekutun hareket noktası, bu aleminin görünür merkezidir Kabe. Beşeri delaleti o kadar katılaşmış bir hale gelmiştir ki Kabe'yi taştan ilahlarla doldurmuştur. Heykel resimden çok farklıdır bilirsiniz. Dediğim iki budu vardır. 3 buğududur, İnsan iki gözü ile bakar, her şeyi tek görür. Dikkat edin, iki gözün mevcudiyeti üçüncü budu idrak içindir. Yani derinliği anlamak için. Bir gözünüzü yumun ne derinliği anlayamazsınız. Bu, kesretten vahkete işaretidir. Küçük çocuklarda henüz göz sinirinin birbirine bu usule gelmediğinden, üçüncü buğdu çocuk idrak edemez. Onun için her şeyi eline uzatır. Derinlik mefhumu çocukta yoktur. Çocuk büyüdükçe, bu göz birbirinden tesalif eder, derinlik mefhumu idrak olunmaya başlar. Kabe'nin heykellerle dolması, bir hikmet-i ilahiye mahduftur. Evet. Cenab-ı Allah buradan kuş uçurmazdı. Niye Kabe'yi doldursun taş, putlar? Arzu buyurursa fakat bununla bir hakikati anlatmak için böyle murat etmiştir. Ebrahim'in fillerini, ordusunu, ebabil kuşlarıyla, minicik taşlarla yok edince cenab Allah doldurur mu orayı? Kimge karşı karşı gelebilir? Birçok insan kitlelerinin mukaddes saydığı ve delalet içinde bulunarak putlarla doldurduğu Kabe'de Kabe'ye bir nur indir. Bulur, kutları eritti ve her tarafı kabladı. Kudret tecelli Üç buut mekanda bir yer işgal eder, bir heykelahşum bardak mesela. İki buut kablamaz, resim gölgedir, değil mi? Mekansız, cisimsiz olan Allah'a izafe edilerek mekanda bir yer verir vererek cisimlendirdiğinde heykel küfürdü. Bundan dolayı putların kırılmasıyla mekan kaybolmuştur ortada. Beşerin çocukluk devrinden gözlerinin üçüncü buğdu idrak ederek onu yok etmesi de bir bu hadise. Bir anda Kabe tecelli verdi karşısında. Onun için namazda Resulullah dönüyor. Ondan, Resul-i Ekrem'e bir Kabe'ye namazda dönmek emrolmuştur. Her türlü tabii süsten, ağaçtan, çiçekten, âri mübarek toprak, taş yığınları, cehennemi sıcak dekoru içinde bulunan Kabe, geniş ucağı bucağı bulunmayan masmavi bir sema altında, Mübarek bir arz parçasıdır. <gülüyor> Hacılar bilir, cennet nimeti olan su... ...İsmail'in ayakları altında... ...zemzem feryatı ile... ...çocuğun bu niyazı nezdi ilahi de kabul buyurulmuş... ...ve buz gibi su ilahi cennem, cehennemi sıcak kum deryası içinde valle topraktan haydan hay fışkırmaya başlamış hala fışkırmakta oyl. Çölde sıcaktan suyun cennet nimet olduğunu suyun kendisi haykırmaktadır. Zemzeme bakteriyolojik olarak tahlil ederseniz temizdir. Yani tıbbi olarak <gülüyor> itiraz yok. İtra <İptim, gülüyor> Bir dakikada üç adet on onar litrelik kablarla her gün su çekiliyor orada durmadan. Gece gündüz asgari günde 50 ton su. Bir zaten ne eksili ne bitir hala devam ediyor. İki bin Kuranda bir, Kur bir ayeti kelime vardır. Rabbul Maştıqin ve Rabbul Madrbin tabiyya alayırak madkazbe. Buradaki Rabbul Maşrıkayın bütün kainatın namü tenahî gönülü görünür. Alem-i Şahadenin şehad, şehaden, tek Rabbıdır. O Rabbul Mağribin ise ruhani alem Settar esmasının kavradığı alemi kaybın Rabbıdır o. İkisi birleşiyor, tevhid ve teflik ortaya çıkıyor. Maçlık Kabe'den başlar, Maghrib, Ravza'yı mutamalıdır. Hırra dağından la ilahe illallah bayrağını çeker, onun peşine daldı mı Ravza'dan dört öreye gidersin. Dünyada Allah'ı tanıtıyor, seni görmeden peşine takıldığın zaman görerekten inandığını görüyorsun demektir. Rabbul Maçlık'a var, Rabbul Maghrib'e yine dünyaya geliştir ruhani alemden. Maghrib ruhani aleme gidiştir dünya. Dümdüz yeşil bir sahe içinde, bembeyaz bir taş yığın halinde Medine ufuklarında, ufuklardan görürsün. Ortasında yemyeşil, maşrik ile mağribin birleştiği, öpüştüğü yerde semalara rahmetellil aleminin remzi olan yeşil kubbe, kubbe-i yükselmektedir. Burası Allah sevgilisinin yeşil kubbesi. nazar ilahinin bir an bile eksik olmadığı Mustafa Hanım Milyonlarca müminin salatı selamını nokşadığı yerdir. Oranın toprağında ceset bile kalmaz. Yanımız cesedir. Paki Resul bulunur. Diğer mezarlar, mekamlar hep temsilen kalmışlardır. Mübarek Resul arzdan kaldırıldığı zaman dünyanın sonu gelecektir. Niyazlar, dualar, arzular ölmüşlere Kur'an hediyeleri hep mekandan ve mekana Resul'e uğramadan gitmez, gidemez ve kabul olunmaz. Yol orası. Zara-i ancak Resul kanalıyla müracaat olunur. Bu bir murad-ı ilahidir, Allah öyle istemiş. Bu la mekana hürmetin mecburi olduğundandır. Ben ve meleklerim Resul'e selavat-ı şerife getiriyoruz. Siz de ne duruyorsunuz ayeti mi demektir? O huzura kabul edilen, ünsiyet peydah eden, ancak namazda bir tekbir, tekbirle oramadan girebiliriz. Fakat şeytan aklından çıkmaz namazda. Resul'den izin al yani onda eri, ondan sonra Allah ve Ekber diye namaza başla miras girersin. Namaz miras zaten. O zaman şeytan sana yanaşamaz çünkü sen Resulullah değilsin. Kutayı Resul'de eğilmeyen de şüphede ima mevcuddur. <Gülüyor> şüphede olan gafletten kurtulamaz. Gaflette olan da müsaadenizle bir şey olamaz.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 onu bularak Resul-ü Reşul değerlimelerine